Açık gazete. Gelelim hakikaten nutkumuzun tutulduğu bir duruma. Ee, yani. Bu haber henüz Türkiye'de e, ya da Türkçe internet sitelerinde bulabilmek mümkün değil. Oldukça sıcak bir gelişme. O yüzden e, İngilizce yayın yapan Reuters gibi e, ya da e, The Guardian gibi internet sitelerinde görebilmek mümkün. CNN'de var, Guardian'da var, BBC News'de var. Yani dünyanın belli başlı bütün önemli internet sitelerinde... ...haber ajanslarında ve şeylerde var. Ama online olarak sen bakıyorsundur herhalde evet. dikkat gazetelerin. Şu anda böyle bir şey yok fakat... Dünyanın e en çok üzerinde konuşulan ve hepimizi birey olarak da toplum olarak, sivil toplum olarak da... ...medya olarak da en çok ilgilendiren konusu ve insanı Edward Snowden maalesef Türkiye'de yeterince ilgi görememiş... Yapılacak fazla bir şey yok. Bakalım şimdi, yani çok uzun yıllar, çeyrek yüzyıla yakın bir şekilde uluslararası hukuk alanında faaliyet göstermeye çalışmış, naçizane bir insan olarak söylüyorum ki, bütün kariyerimde ve okumalarımda, literatürde benzeri bir, bu kadar vahim bir olaya ben rastlamadım. Ama bu benim söylememin bir önemi yok tabii. Geçtiğimiz bir yıl için ya da 6 ay için konuşabilirim ben de gayet net bir şekilde hatırlayabildiğim. Ee, son yedi ayın diyelim, 6 ay da değil Temmuz ayı ile beraber ee, okuduğum en büyük terbiyesizliklerden bir tanesi galiba. Terbiyesizlik değil, hukukluk, haydutluk ve bütün uluslararası ilişkiler sistemini tamamen berhava edecek nitelikte bir şey. Yani yalanlarından bahsetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, çok önemli hukukçu, hukuk mürekkebi yalayıp yutmuş. Harvard e, Hukuk o, Dergisi gibi dünyanın en saygın o, hukuk dergilerinden birini yıllarca yönetmiş. Eşi de saygın bir hukukçu olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ayrıca da Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış bir adamın yalanlarından bahsetmiyorum. Doğrudan doğruya bir ülkenin başkanını, cumhurbaşkanını taşıyan bir uçağın bir dedikodu, bilgi, duyum üzerine başka ülkelerin hava sahalarından geçerken kıtalar, bambaşka kıtalarda yani Moskova'da bir görüşme yapmaktan mali bir ticari konuları konuşmak üzere gelmiş olan Bolivya egemen bağımsız Bolivya devletinin başkanı Evo Morales ve birçok bakanını da beraber içinde taşıyan uçağın resmi uçağın bir duyum üzerine Amerikan haydutları tarafından Fransa'nın Portekiz'in ve İspanya'nın hava sahalarından da geçerken e, zorla e, Avusturya'ya indirilmesi içinde de sonradan bakmışlar ki "Aa yok. içinde de bodoz. Zaten olsa daha da e, müthiş bir şey olacaktı." Ya ilk önce anlamadığım şey şu. Detaylara da şu anda bakıyorum siz konuş bakıyordum siz konuşurken. ...Fransa ve İspanya üzerinden geçmek istedi... ...fakat e, izin, i̇zin verilmiş. Evet. evet böyle bir durum var. Yani aynı zamanda şey de konuşuluyor... ...daha doğrusu Bolivya Dışişleri Bakanı... ...David... Choku Huanca e, ...ismini tam olarak telaffuz edemeyebilirim. David Choke Huanca. Evet. E, başkanımızın... ...hayatı riske atıldı bu süreç içerisinde. Evet. Bu yalanı kimin çıkardığını bilmiyoruz. Yani... E, ...sınavdanın uçakta olduğunu... ...fakat bu yapılanlarla... Devlet Başkanı'nın, Bolivya Devlet Başkanı'nın hayatı da riske atılmıştır deniyor. Evet. Çok Ehuanka demiş ki, Bolivya'nın Dışişleri Bakanı, o da uçaktaymış. Bay uçakta olduğuna dair bazı şüpheler olduğunu söyledik, söylediler bize diye ve Portekiz ve Fransa yetkilileri, izin vermemişler uçağın kendi ülkelerine inmeseydi İspanya rivayeti de var Wikileaks'ten bir şey var e, tweet var ve Fransa'nın Portekiz'in ve İspanya'nın belirtilen haber verilen eylemleri bu geceki e, yaptıkları tarihte ömür boyu utanç verici bir leke olarak kalacaktır diye yazmışlar İspanyayı bilmiyorum ama açıklamada David Choe Huankanın bu şeyi var yani Fransa ve Portekiz için var en azından herhalde öteki de doğrudur tabi yani bir yandan Snowden ve WikiLeaks kendi aralarında haberleşiyorlar ve buna el koyamıyor Dünyada... Be, günde ne kadardı? Günde bir milyar, milyar, milyar mı 5 milyar mı ne ben telefon bırakın, evet. izleyebilen bir sistemden bahsediyoruz ama yakalayamamışlar öğrenememişler öğrenseler içinde de olsaydı tabi neler olacağını bilmiyorum şöyle bir durum düşünebiliyor musun mesela Türkiye Cumhuriyeti'den bahsedelim söz gelimi içinde cumhurbaşkanı Gül var ya da başbakan da, ikisi var. beraber bir yere gidiyorlar. Olamaz mı? Olabilir. Evet. Ve mesela diyelim ki Birleşmiş Milletler toplantısına gidecekler ama yol üstünde de Avrupa'dan geçecekler. Çok önemli bir görüşme bir dizi görüşmeye gidiyorlar dünya çapında ve bu arada da içinde işte Amerika'nın düşmanlarından birisi düşman saydığı insanlardan birisi var diye bir rivayet geliyor ve evet, olamaz mı yani diplomatik ilişkiler bu çok kırılgan herhangi bir şey herhangi bir kişi anında düşman haline gelebilir Amerika Birleşik Devletleri için ve birdenbire mesela gazeteciler filan da var uçakta tabi gazetelerin genel yeyi yönetmenleri filan bir dakika diyorlar uçağı siz Fransa'dan geçemezsiniz neden? Biz Fransa'ya gitmiyoruz ki. Fransa'dan geçip işte, hava sahasını, sahasını geçeceğiz. Ondan sonra bir yerde duracağız. ikmal yapacağız. Oradan Amerika'ya gideceğiz mesela. Londra'ya gidiyoruz değil. Yok gidemezsiniz diyor Fransa. Allah Allah filan diyor Abdullah Gül Bey. Recep Tayyip Erdoğan aralarında konuşuyorlar. Böyle olur mu böyle şey diyorlar. Gazetecilere de duydunuz mu kepazeli diyorlar. Gazeteciler isyan halinde tabii. Bütün bu uluslararası hukuku aykırı. Bu rezalet bu Amerika'nın yaptığı falan diyorlar. Evet biz de aynı fikirdeyiz diyor Gül ve Erdoğan. Ama ne yapalım diyorlar işte. Herkesten büyük. Amerika var. Oradan gidiyorlar Portekiz havasız. Geçemezsiniz diyorlar onlar da Portekiz. Dur yolcu. Dur yolcu diyorlar. Bakmadan geçtiğim bu havalar. Oradan da gidiyorlar ve sonunda Avusturya'ya iniyorlar. İnmek zorunda kalıyorlar. İnmek yani. zorunda kalıyorlar. Sonra uçağa bir takım insanlar geliyor. Verin bakalım o bizim ajanı ne yaptınız diyorlar. Abdullah Gülbe Evet Tayyip Erdoğan'da olmaz. Bakın giremezsiniz diyorlar. Bir dakika. Biz gireriz diyorlar. Bakıyorlar ha yokmuş. Kusura bakmayın diyorlar. Siz yolunuza devam edin diyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Korku verici bir hikaye anlattınız aslında şu anda. Niye? Sen korktun mu? Bak korkmuş gibi gözükmüyor. İkisi de oradan sırıtıyorlar. Yani gerçekten korku verici. Camın ki. öbür tarafından gülüyorlar. Hem bu olay hem de bu olayın arkasından gelecek olan e, o e, medyanın tavrı beni korkutuyor açıkçası. Orada bir uçak doğusu gazeteceden bahsettiniz. Bu uçak doğusu gazeteci başbakanla bir yerlere gidip geliyorlar. Yani onların yazacakları ve yazdıktan sonra uyanacak olan o infial gerçekten korku verici. Bakalım Bolivya'da böyle olacak mı ya da Bolivya sahipsiz diye ya da bu şekilde görüldüğü için e, unutulup gidecek bir hikayeye dönüşecek mi bu olay dünya tarihinde hep beraber göreceğiz galiba. Yani büyük bir yalandır büyük bir sahtekarlıktır ve Amerikan hükümeti tarafından yaratılmış bir yalandan ibaret demiş Bolivya'nın hava sağ, uçma hakkı egemen bir ülke olarak ihlal edilmiştir. Korkunç bir rezalettir, kötüye kullanmaktır. Bütün sözleşmelerin uluslararası havacılık sözleşmelerinin ve anlaşmalarının tümüyle ihlalidir demiş. Ve ayrıca başkanın hayatı da tehlikeye atılmıştır diye. Maazallah düşünebiliyor musun Abdullah gülümbe Bey? Şeyin de başına gelebilir Recep Tayyip Erdoğan'ın yani da. Sabah sabah böyle kötü şeyler düşünmeyelim lütfen. Ve demiş ki Portekiz'in bize bir açıklama borcu var. Fransa'nın bize bir açıklama borcu var demiş Choque Huanka Ve hakikaten e, Bolivya Savunma Bakanı Ruben da Amerika Birleşik Devletleri e, Dışişleri Bakanlığı'nın Morales'in uçağını, devlet başkanı Morales'in uçağının Portekiz'den Portekiz'e inmesine izin vermeyip Portekiz'e inmek istiyormuş. İnmesine izin vermemiş. Yani resmen kararlaştırılmış bir şey. Portekiz'e inecekmiş yani. Böyle bir diplomatik skandala bizim ülkemizin toprakları içerisinde yapamazsınız diye düşünmüş olabilirler. Olamazlar mı? Yani sonuçta ne dünyaya düşünün? geçecek yani şu anda bilmiyorum. Avusturya dünyaya geçmiş oldu. Kendi sınırları içerisinde başka bir ülkenin devlet başkanı Başka bir ülke tarafından yine tarafından ha aranıyor. Havada kalabilirdi ve ölebilirdi. Uçak düşebilirdi. Hepsi mümkündü bunların. Ya da Fransa'da e, hava sahası üzerinden uçmasına izin vermemiş. Ve şöyle diyorlar. Saavedra da demiş ki savunma bakanı. Şüphelendiğimiz şey var. İki Avrupa hükümeti bir dış güç tarafından hangisi olduğunu tahmin ediyor musun bu dış gücü? Evet. Evet bu durumda o da söylemiş zaten. Bu dış güç Amerika Birleşik Devletleri'dir demiş. Bolivya devletini ve başkan Evo Morales'i korkutmaya çalışıyor demişler. Bu hakikaten uluslararası hukuk kitaplarını ben daha önce bir kere yırtmıştım. Bundan sonra okutulmaz diye. Ama kalan parçaları buldum çöpten çıkarttım. Onları daha da ufak parçalara ayırıyorum. Vaktimizi açtık ama çok ufak bir sorun var. Sınavının ortaya çıkardığı belgelerle beraber de verdiği bir mülakat vardı. Burada diğer ülkelerin, büyükelçiliklerinin ve diplomatlarının da dinliyoruz. ...daih bazı bilgiler veriyordu. Bu ülkelerin arasında Fransa yok muydu? Benim hatırladığım vardı kadarıyla vardı. Vardı ve büyük bir şey öfke göstermişti Fransa. Portekiz yok muydu peki? Portekiz'e de bakmak o, lazım. Vardı tabii. Bütün ülke var. 38 ülke vardı Avrupa Birliği hariç. Avrupa Birliği'nin zaten bütün bürolarına... ...böcekler yerleştirilmişti, faks makinelerine falan. Avrupa Birliği'nin en büyük hukukçunun adına konmuş binası da da girmişler ayrıca Washington'daki bütün büyük alçılıklarında de bu devletleri Türkiye'de dahil yapmışlar. Bu Bunlara rağmen bu haberin ortaya çıkaran kişiyi Snowden'ı böyle bir olay da yok aslında ...Snowden'ın olduğunu düşünülen uçağı kendi sınırları içerisinde hava sahasına sokmuyorlar. Evet casusluk yap. Korkuya bakar mı Yani dünyanın en büyük casusluk teşkilatını kurmuş ve bunları ortaya çıkaran. Adamı da casusluk yaptı diye suçlayarak yani ne yapacaklarını bilmiyorsunuz. Hem bilmiyor. dinleniyorsunuz hem de bu dinlemeyi ortaya çıkaran kişiyi kendi e, bu skandalı ortaya çıkaran kişiyi kendi sınırlarınız içerisine almıyorsunuz. Hatta böyle bir olasılık bile yok böyle bir gerçeklik bile yok. Bunun dedikodusuna bile tahmin edemeyecek durumda zaten. Büyük yok, bir korku var. Bir var. de büyük bir zavallılık var tabii yani koskoca Amerikan, Paks Amerikan'a... ...Amerikan devleti dünyanın en güçlü... ...ekonomik ve askeri devletinin... ...içine düştüğü duruma... ...bak ona da onlar üzülsün... ...Snowden bu arada da... Rusya' sığınma talebinden de... ...vazgeçmiş çünkü... ...Putin... Snowden'ın bilgi sızdırmayı durdurursa... ...Moskova'da kalabileceğini açıklamak gibi... ...gerçekten söylemekten bile... ...hicap duyacağım, utanç verici bir açıklama... yaptı ...kendisi de eski... ...casus zaten... Bıyık altından gülerek yaptığı Kesinlikle, açıklamayı. Evet, şey. Rusya'da kalmak istiyorsa Amerikalı ortaklarımıza zarar vermeyi amaçlayan çalışmalarını durdurmalıdır demişti. Bütün hayatı boyunca başkan olmadan ve başbakan olmadan bütün hayatı boyunca yaptığı iş casusluk Putin'in ee, ve şey bunu benim söylemem. Tuhaf bir espri yapmıştı ama olmaz. Dost ve müttefik Amerika'ya zarar veremezsiniz demişti. O da geri almış. Şimdi bir aradan sonra şeye devam edeceğiz. Snowden'ın Snowden'a kim bir şey verdi? Vermeyi düşündü ve kim vermedi? 21 ülkeye başvurmuştu. Karnesini birazdan karne geliyor. Dünya ülkelerinin karnesi geliyor ama bir ara verelim. Açık gaste,